Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Atik. Evet. Biz geçen dersimizde Fimen la tasih imametuhu fi's salâ dediik. Namazda imameti sahih olmayanların babı dedik. Ve birinci olarak, kâfirin imameti meselesini anlattık. İkinci olarak, ameli bid'at işleyen fasıkların arkasında namazı anlattık. Üçüncü olarak, itikadi bid'at işleyen insanlar ve bunların namazları hakkındaki babı anlattık. Evet. Bugünkü dersimizde ise <gülüyor> daha önce aslında geçmişti ama biz hatırlarsanız demiştik ki e, hatırlayacaksınız inşallah demiştik ki e, bu konunun tafsilatı ileride gelecek ve tafsilatı geldiği zaman da konuyu anlatacağız demiştik. Konumuz neydi? Konumuz şu. İmamın herhangi bir sebepten dolayı oturarak namaz kılması ve cemaatin onun arkasında nasıl namaz kılacak? Yani cemaat onun gibi oturarak mı namaz kılacak? Yoksa cemaat ayakta mı namaz kılacak? İttifak noktası şurası. Eğer imam da, cemaat de ayakta durmalarına engel bir özür varsa iki tarafın da oturması ve oturarak kılması caizdir. Bunu zaten işlemiştik. Öyle değil mi? Problem ve ihtilaf olan yer neresi? Problem ve ihtilaf olan yer ise imam oturmak durumunda ama cemaat ayakta durmaya kadir. Cemaat bu durumda namazın rükünü olan kıyamı yerine getirip ayakta mı namaz kılacak? Yoksa namazın gereklerinden biri olan imama mütabaat yapıp oturarak mı namaz kılacak? İhtilaf burası. Şimdi bugünkü konumuz inşallah bu. Ve la tasıh imametu'l-aacizi an ruku'in ev sucudin ev qu'udin. Ve la tasıh sahih olmuyor. İmametul aacizi, acizin imameti. Neden acizin an ruku'in ev sucudin ev qu'udin? Oturmaktan, secde etmekten ve ruku etmekten aciz olan. İlla bi ancak kendi gibi olanlara olur yani onun gibi oturmadan, rukudan, kıyamdan e, aciz olanlara olur. Ey musawihi fil aczi yani ona aciziyetinde eşit olanlar. An ruknın av şartın bir ruknü veya şartı yerine getirememek konusunda imamla eşit olan acizler e, imamın arkasında ancak onun imameti ancak onlara olur dedi. Ve aynı şekilde la tasipu Sahih olmuyor. İmametul acizi, acizin imameti anil qiyami li qadirin aleyhi. Ayakta durmaktan aciz olanın imameti ayakta durmaya kudreti olana sahih olmuyor. İlla ancak اذا aciz العاجز عن القيام e, ayakta durmaktan aciz olan imamen ratiben li mescidin mescidin düzenli olan, sürekli olan imamı olursa وعرض له عجز وونه bir acziyet arz olursa anil kıyam yurca ayakta durmasına engel olan bir durum arz olur lakin bu durumun da yurca zavaluhu zevali umulur. yani umulur ki hani sürekli mesela bir hastalık değildir umulur ki geçici bir sebepten dolayı ayakta duramıyor <f centralized> fettecuzus salatu khalfuhu onlar haslan namaz sahih olur ve yusalluna khalfahu <fazî> fi tilka hal ve namaz kılarlar yani imama uyan cemaat fitilke hali bu halde culusan yani imamin arkasında oturaraklardır. E qouli Aişe radıyallahu anha Aişe radıyallahu anhu şu sözünden dolayı. Sallallan Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem fi beytihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kıldı. Ve O şakin yani şikayet eden idi. Tamam? Şekvadan. O Şikayet eden idi. Khasta, yani hasta ve şikayetçi. فَصَلَّا جَالِسًا Oturarak namaz kıldı. وَصَلَّا وَرَأَهُ قَوْمٌ قِيَامًا Ve onlar hakkındaki kavim ise ayakta namaz kıldı. فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اِجْلِسُوا Peygamber onlara oturun diye işaret etti. felemmen sarafa Ne zaman ki namazı bitirdi. Dedi ki onlara اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُتَمَّ بِهِ İmam ancak kendisine uyusun diye imam kılınmıştır. فَإِذَا رَكَعَا فَرْكَعُ Rükû ettiğinde rükû ediniz. وَإِذَا رَفَعَا فَرْفَعُ Kafasını kaldırdığı zaman siz de kaldırınız. وَإِذَا صَلَّ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا İmam oturarak namaz kıldığı zaman siz de oturarak namaz kılınız. Ve fi hadithi Ebu Hureyre, Ebu Hureyre'nin hadiste rivayetinde peygamberimiz diyor ki fasallu جُلُوسًا اَجْمَعُونَ Hep beraber ecma'un oturarak namaz kılınız. وَنَحْوَهُ عَنْ أَنَسْ عِنْدَ مُسْلِمٍ Bunun benzeri de Enes'ten, Müslüm'ün rivayetinde vardır. وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ Çünkü ratip olan imam, يَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيمِهِ Onu takdim etmeye ihtiyaç vardır. Bak, bir önceki dersimizle bağlantılı bir konu, öyle mi? Şimdi açıklayacağız burayı. وَلَوْ صَلُّ خَلْفَهُ Şayet arkasında ayakta namaz kılarlarsa o salla baduhum qiya qa'iman fi tilka alhal ve ya bazisi ayakta kalarsa sahhat salatuhum ale's sahih. Sahih olan görüşe göre arkalarından namaz kılmak sahih olur. Ya yani onların namazları sahih olur. Ve in istakhlafe al-imam fi tilka alhali imam Buhali de birini kendi yerine bırakırsa istihlaf yaparsa men yusalli bihim qa'iman Onlara ayakta namaz kıldıracak birini kendi yerine bırakırsa, fahu ahsen. O en ahsen olanıdır. Khurujen min alkhilafi, ixtilaftan çıkmak için. Ve li çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteklafa kendi yerine başkasını imam yaptı. Fakat faale el emreini. Hem de iki işi birden yap. Hem oturarak onlara namaz kıldırdı. Hem de kendisi onlara imam tayin etti. Bayanen lil jawaze. Ta ki bu işin caiz olduğunu beyan etmek için. Şimdi önce bu metni açıklayalım. Yani okumuş olduğumuz metni açıklayalım. Daha sonra konunun tafsilatına gireceğiz inşallah. Şimdi şeyh diyor ki, <gülüyor> Şeyh diyor ki, Bir rukuyu veya veyahutta bir şartı yapmaktan aciz olan bir insanın o rüknü veya o şartı yerine getirecek olan insanlara imamlık yapması caiz değildir. Ancak diyor, eğer arkasındaki cemaat o rükünü ve şartı yerine getirmede kendi gibi aciz bir cemaat olursa o zaman ittifakla nedir? İttifakla caiztir. Tamam. İki, şimdi bunu e, imamın oturmak zorunda kaldığı duruma getirdi. Diyor ki şeyh, eğer imam ayakta durmakta namaz, ayakta namaz kıldıramıyorsa, yani oturarak namaz kıldırmak zorundaysa, ve arkasındaki cemaat de ayakta durmaya gücü yeten bir cemaatse, diyor eğer imamın onlara imameti sahih değildir. Tamam? Ancak diyor bir istisnai durum vardır. O da nedir? Bir istisnai durum vardır. İmam, düzenli imam olursa, yani o mescide tayin edilmiş olan imam ya işte mesela İmam-ı Azam Sultan veyahut da Ev sahibi gibi yani imamete birinci dereceden hak sahibi olanlardan biri olursa o onun oturmasına sebep olan o özür de sürekli değil de geçmesi umulan bir özür olursa o zaman diyor onun onlara imameti sahiptir. Tamam? Bakın dikkat edin ha. Normalde o zaman mesela kötürün bir imam sürekli ayakları sakat olan bir insan, sürekli oturmak zorunda oturarak namaz kıldırmak zorunda olan biri cemaate bu görüşe göre namaz kıldıramaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü ee, caiz olabilmesi için şartı neydi Şeyh'im bu paragrafı açıklıyoruz da şu anda, tamam? Ee, şartı imam düzenli imam olacak ve ona arız olan bu özür de geçici bir özür olacak. Güzel, tamam. Diyelim ki imam, mesela örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki imam e, geçici bir özre yakalandı ve namaz kıldırdı cemaate. Peki cemaat nasıl namaz kılacak? Diyor, cemaatin hepsinin oturarak namaz kılması da caizdir. Ayakta namaz kılmaları da caizdir. Yani istersen imam otursun onlar ayakta dursun bu da caizdir. İsterse imam otururken onlar da hepsi beraber otursun bu da caizdir. Her halükarda bu şekil olursa namazları sahihtir diyor. Tamam Bu konu nedir? Bu konu ayakta durmaya güç yetirenlerin oturmak zorunda olan bir imamın arkasında namaz kılmasının hükmü konusudur. Tamam? İnşallah. Şimdi bu konuda alimlerin arasında üç tane görüş vardır. Tamam? Bu konuda ilim ehlinin arasında üç tane ne vardır? Üç tane görüş vardır. Bunlardan birincisi Biraz önce zikretmiş olduğumuz görüştür. Bu kimin görüşüdür? İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan görüştür. İmam Ahmed'in mezhebinde sahih olan görüştür. O da nedir? Ayakta durmaya güç yetiren bir cemaate oturarak bir insanın namaz kıldırması sahih değildir. Bu namaz batıldır. Ancak namazı kıldıracak olan insan ratip veya imameti birinci dereceden hak eden insanlardansa ve onun oturmasına sebep olan özür de geçici bir özürse sürekli bir özürde değilse o zaman onlara kıldırmış olduğu namaz nedir? Sahihtir. Tamam ikinci görüş İmam Şafii, o bir de İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. O da nedir? O da bu caiz değildir. İmamın oturarak onlara namaz kıldırma durumunda kalırsa eğer İmam, İmam eğer oturarak onlara namaz kıldırma durumunda kalırsa cemaat oturamaz cemaatin ayakta namaz kılması gerekir. İmam eğer herhangi bir özürden veya problemden dolayı cemaate oturarak namaz kıldırmak zorunda kalırsa cemaatin ayakta namaz kılması gerekir. Niye? Sebep. Sebebini inşallah açıklayacağız delillerinde. Üç üçüncü görüş senedir. Mutlak surette oturan adamın ayakta durmaya güç getiren insanlara imameti sahih değildir. Yani bırakın ayakta mı oturarak mı kılacaklar? Bu namaz zaten başından sahih değildir. Böyle bir imamet kesinlikle olamaz. Bu da kimin görüşüdür? Bu da İmam Mali'nin görüşüdür. Bu da İmam Mali'ye nispet edilen görüştür. Şimdi birinci görüşün delilleri nelerdir? Veyahut da birinci görüşte miyelim? Çünkü bir de burada bir görüş daha e, zikredelim. Mutlak olarak imam oturarak cemaate namaz kıldırırsa mutlak olarak. Cemaat de onun arkasında oturarak namaz kılar. Tamam. Mutlak olarak imam oturarak cemaate namaz kıldırırsa cemaat de onun arkasında ne yapar? Cemaat de onun arkasında mutlak bir surette namaz e, oturarak namaz kılar. Şimdi niye? Birincisi kitapta zikretmiş olduğumuz sahihinde varit olan Ayşe annemizin hadisi. Tamam. sahihinde varit olan Ayşe annemizin hadisi. Resulullah vesselam onlara hastalığında namaz kıldırmış ve bu kıldırdığı namazda da insanlar ayakta namaza durmuşlar. Kendi evinde namaz kılarken insanlar onu ziyarete gelmişler ve namaz esnasında evin içinde namaz kılmışlar. İnsanlar ayakta Resulullah oturarak namazın içerisinde Resulullah onlara arkadan işaret ederek oturun demişler. En iclisu, oturun demişler. Namazdan sonra da onları uyarmıştır, böyle yapmayın demiştir. İmam, kendisine uyulmak için kılınmıştır. Ondan dolayı tekbir, tek tekbir, rukuda ruku, başını kaldırdığında başınızı kaldırın, oturarak namaz kıldığında فَسَلِلُوا قُعُودًا اَجْمَعُونَ Hep beraber oturarak ne yapınız? Hep beraber oturarak namaz kılınız. Yine mesela buna benzer bir rivayet. Enes radıyallahu anh'tan varit olmuştur yine Buhari'de ve Müslim'de. Enes diyor ki, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bineğe bindi, ondan düştü ve ayağını yardı. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam sağ ayağını yardı. Ve bu şekilde oturarak insanlara namaz kıldırdı. İnsanlar da onun arkasında oturarak namaz kıldılar Tamam, diyor ki, رَكِبَ فَرَسَنْ e anhu عَنْهُ فَجُعُشَ شَقُّهُ الْاَيْمَنْ fa salla min as-salawat wa huwa qa'id fa sallayna yani o düştü sağ ayağının yardı bir namaz kıldı namazlardan biz o oturarak kıldı biz de onun arkasında oturarak kıldık daha sonra bize dedi ki inne ma li ركع رفع قال الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد Ve dedi ki imam kendisine uyulsun diye kılınmıştır. Siz tekbir getirdiğinde tekbir, ruku yaptığında ruku, o ayakta kalarsa ayakta, oturarak kalarsa da hep beraber oturarak ne yapınız? Hep beraber oturarak namaz kılınız. Aynı rivayeti gene kim yapıyor? Aynı rivayeti gene Cabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yapıyor. Ve İmam Müslüm ve İmam e, Müslüm ve İmam e, Ebu Davud Cabir'den bunu ne yapıyorlar? Cabir'den bunu rivayet ediyorlar. Yine hakeza e, bu Cabir'in rivayetinde Peygamber Aleyhissalatü vesselam namazı kıldıktan sonra, namazı kıldıktan sonra dönüp onlara diyor ki اِنْ كُتْتُمْ تَفْعَلُونَ كَمَا يَفْعَلُوا الْفَارِسُ وَالْرُومِ Neredeyse diyor siz farsların ve rumların yaptığı gibi yapacaktınız. Neredeyse siz farsların ve rumların yaptığı gibi yapacaksınız. اِنْ كُتْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ Başka bir rivayete fi'le farisin ve rûm Neredeyse diyor siz Fasların ve Rumların yaptığını yapacaktınız. Niye söylüyor bunu Aleyhisselatu vesselam? Bu İmam Müslüm'ün Cabir'den ve Ebu Davud'un Cabir'den rivayet ettiği hadiste. Çünkü bazı sahabe'ler gene ayakta namaz kılmışlar. Ayşe annemizin rivayetinde olduğu gibi Resulullah ise oturuyor. Tabi Resulullah Aleyhissalatu vesselam namazın içinde ne yapıyor? Onlara dönüyor ve onlara eliyle işaret ediyor, "Oturun." diyor. El ile işaret ediyor, oturun diyor. Namaz bittikten sonra da bu sözü söylüyor. Diyor ki: Kit dum anifan Siz neredeyse Farsların ve rumların yaptığını yapacaktınız. Yaqumunu quudun, Onların imamları otururken onlar onların yanında ayakta bekliyorlar. Böyle yapmayın. Wa'temmu bi aimmatikum. İmamlarınıza uyunuz. İnsallaka imen fasalu ukiyama ve insallaka aiden fasalu kuuden diyor. Yani onlar ayakta kalarsa siz de ayakta kılınız. Onlar oturarak kalarsa siz de oturarak kılınız diye Aleyhisselatu Vesselam onları uyarıyor. Demek ki Ayşe annemizden, hakeza Ebu Hureyre'den kitabımızda varit olduğu gibi, hakeza Enes'ten, hakeza Cabirden Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Belli başlı, bazen hasta olduğunda, birinde attan düşüp işte ayağını zedelediğinde, yaraladığında, insanlara oturarak namaz kıldırmıştır. Ve bir grup insan da, bakın dikkat edin, Resulullah'ın arkasında ayakta namaz kılmaya çalışmışlardır. Aleyhisselatu vesselam onları ne yapmıştır? Onları oturtmuştur. Tamam enicili su diyerek işaret etmiştir. Sebebini de iki şeye bağlamıştır. Bir, imamlar kendilerine uyulsun diye kılınmıştır demiştir. Ondan dolayı o oturarak kıldığında siz de oturarak kılın demiştir. İki, bu feil yani imam oturmuş insanlar ayakta bekliyorlar. Bu feil Farsların ve Rumların fiiline benzer. Yani teşebbüh babından, kafirlere benzememe babından Resulullah bunları ne yapmıştır? Bunları nehyetmiştir. Tamam Bu neyin delilidir? Genel itibariyle bu mutlak olarak imam ayakta durduğu zaman mutlak olarak imam oturarak namaz kıldığında oturarak ayakta kıldığında, ayakta kılınmak zorunludur diyenlerin delilidir. İkinci görüş nedir dedik? Birinci görüş ve ikinci görüş, e, fukahanın görüşünü zikrettiğimiz. Dedi ki bir, şartlı olarak oturmaya cevaz veren görüş, İmam Ahmet'in görüşü değil mi? Yani İmam Ratip, İmam olacak ve e, o hastalığı da geçmesi umulan bir hasta İki, bunun olmayacağını. İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife bu zaten olmaz demişler. Niye? Çünkü yine, İmam Buhari ve Müslüm Aişe annemizden Resulullah aleyhisselatu vesselamın vefatından önce kıldırdığı bir namaza aktarmışlar. Diyor ki Peygamber aleyhisselatu vesselam için Aisha annemiz "Lemma marida, qala muru abu Bakrın li yusalliyab Peygamberimiz hastalandığı zaman dedi ki Ebu Bakr e emredin Ebu Bekir insanlara ne yapsın namaz kıldırsın. Ve diyor hadisin devamında Resulullah aleyhisselatu vesselam geldi. Daha sonra diyor Resulullah kendinde ayağıya kalkmaya güç buldu. İki adamın arasında ayakları yerden sürünür bir şekilde geldi cemaate katıldı. Ebubekir Bekir Resulullah'ın geldiğini görünce geriye çekilmek istedi. Geriye doğru gelmek istedi. Resulullah ve Vesselam dedi ki mekaneke Yani işaret dedi. Yani ne demek mekaneke Ilzem mekaneke Yani kendi mekânında kal, mekânını terk etme. Ve Ebu Bekir'in sağına oturdu. Tamam. Ve Ebu Bekir'in sağına oturdu. Ebubekir Resulullah'ın namazına uyuyor, insanlar da Ebubekir'in namazına uyuyordu. Resul oturarak insanlar ise ayakta namaz kılıyorlardı. Tamam? Bu rivayeti anladık değil mi? Sayhinde Ayşe annemizden varit olan bir rivayet. Nedir? Peygamberimiz hastalandığında diyor Ebubekir'e, emredin, Ebubekir e insanlara namaz kıldırsın." Tabi Ebubekir radiyallahu an insanlara namaz kıldırırken Aleyhissalatu vesselam kendinden namaza çıkmak için güç buluyor ve namaza çıkıyor. Namaza çıktığında ise Ebubekir Bekir Resulullah'ın geldiğini fark edince hemen geri çekilmek istiyor. Ama Aleyhissalatu vesselam ona işaret ediyor ve diyor ki sen kendi yerinde kal. Sen kendi yerinde kal. Tabi Ebubekir Bekir kendi yerinde kalıyor. Resulullah geliyor onun yanına oturuyor. Ebu Bekir vesselam'ın namazına uyuyor. İnsanlar ise Ebubekir'e bakıyorlar. Ebubekir nasıl kılıyorsa onlar da öyle kılıyorlar. He. Diyor ki Resulullah oturarak kıldı. Resulullah oturarak kıldı. İnsanlar ise insanlar ise ayakta kıldılar. İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife ve bu görüşe giden alimler diyorlar ki bu Resulullah'ın hayatında vesselam son kılmış olduğu namazlardandı. İşte bu önceki bütün o rivayetlerin hepsini neshetti diyorlar. Tamam? Yani diyorlar eğer bu hüküm baki olmuş olsaydı Resulullah'ın tekrardan onlara işaret edip siz de oturun demesi gerekirdi. Siz de oturun demesi gerekirdi. Tamam? Resulullah böyle bir şey yapmadığına göre demek ki bu önce yani bu birinci görüşün delilleri olarak zikrettiğimiz rivayetler var ya Onların hepsini bu fiil ne yapmıştır? Onların hepsini bu fiil nesk etmiştir. O zaman bu artık bir daha yapılamaz. Ne olması lazım? İmam böyle oturarak kılsa bile cemaatin ayakta kılması lazım. Aksi halde bir rükünü yerine getirmediklerinden namazları batıl olur. Üçüncü görüş ise böyle bir namaz zaten başından olmaz. Yani oturan bir imamın ayakta olan bir kavme imamet yapması kesinlikle ne değildir. Caiz değildir. Niye? Bu da bir hadis rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki: "La ya'ummenne ahadun ba'di jalisan." Benden sonra hiç kimse oturarak hiç kimseye imamlık yapmasın. Tabi bu hadis zayıf bir hadis olduğu için İmam Malik'in mezhebi de mezheplerin neydir? Mezheplerin en uzak olanıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu nehyettiğini ve bu ancak Resulullah'a has bir fiil olduğunu ondan sonra hiç kimsenin böyle bir şey yapmaması gerektiğini söylemişler. Biz bu fikri, bu görüşü hiç konuşmayacağız. Niye konuşmayacağız? Çünkü bu görüşün delili zayıf olduğundan dolayı, delili zayıf olduğundan dolayı zaten bu görüşü konuşmaya gerek dahi yoktur. Bu görüşün delili zayıf olduğunu dolayı. Şimdi İmam Şafii İmam Şafii ve İmam Ebu Hanife bu konuda nes olduğunu söylüyorlar. Öyle değil mi? Güzel. İmam Ahmed bunlara diyor ki İmam Ahmed bunlara diyor ki neden böyle bir durumda nes olduğunu iddia ediyorsunuz ki? Çünkü nesih'in şartları burada yerine gelmemiştir. Çünkü nesih'in şartları burada yerine gelmemiştir. Neden? 1 delillerin arasını cem etme ihtimali varken nesk yoluna kesinlikle başvurulmaz. Öyle mi? Delillerin arasını delillerin arasını cem etme imkanı varken nesk yoluna kesinlikle ne yapılmaz? Nesk yoluna kesinlikle baş vurulmaz. Burada siz niye nesk'e gidiyorsunuz ki bu delillerin arasını birleştirmemiz mümkündür? İki, burada tarih çok net değildir. Yani Resulullah'ın bundan sonra tekrardan oturarak namaz kılıp yoksa oturarak namaz kılmadığı noktasında biz bunu bilmiyoruz. Üç, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra bu amel dört ayrı sahabe tarafından icra edilmiş ve hiçbir sahabe onlara muhalefet edip hayır bunu yapmayın diye onları bundan nehyetmemişlerdir. Şayet böyle bir nesh olmuş olsaydı mutlaka bazı sahabelerin buna ne yapması gerekirdi? Buna itiraz etmesi gerekirdi. Hatta, hatta İbn-i Hibban yani büyük hadis imamlarından i̇bn Hibban dört tane sahabeye hiçbir muhalifin olmamasını icma olarak kabul ediyor. Tabi bu ne değildir? Bu bildiğimiz anlamdaki hakiki icma değildir. Bu olsa olsa ancak sukuti icma olabilir değil mi? Çünkü birilerinin muhalefetin e, zikredilmemesi muhalefetin olmadığını göstermez. Muhalefetin zikredilmemesi muhalefetin olmadığını göstermez. Güzel. İmam Ahmet diyor ki gelin hadislerin arasını cem edelim. Tamam. Nasıl cem edelim diyor. Birinci cem şekli şu. Diyor eğer imam ve cemaat namaza ayakta başlamışlarsa, sonra imam bir problemden dolayı oturmak zorunda kalmışsa, cemaat ayakta namazını tamamlar. Yok eğer imam en baştan oturarak namaza başlamışsa, o zaman cemaat de ne yapar? Cemaat de oturarak namazını tamamlar. Niye? Çünkü bakın dikkat ederseniz diyor, burada radıyallahu an imam olarak namaza başladı ve sonradan Resulullah geldi insanlar namaza ayakta başlamışlardı. Daha önceki namazlarda ise ilk başta Resulullah oturarak başladığı için imamları onların da oturmasını istemişti. Ama burada ayakta normalde başlıyorlar. Sonra namaza dahil olan imam oturmak durumunda kalıyor. Onun için onlara oturmalarını emir etmemiş. Bu birinci cem metodu. Tamam mı? Bu birinci cem metodu. İkinci metod ise diyorlar. Bazı alimler. Bu istihbabı beyan içindir. Tamam. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve hayatının ilk dönemlerinde bunu hep nehyetti. İnsanların kesinlikle ayakta durması gere oturması gerektiğini söyledi. Ama bu nehiden belki bazıları hani o imam oturarak insanlar ayakta dursa namaz batıl olur ve benzeri şeyleri anlamasınlar diye buradaki nehiy Hani namazı fasit kılan nehi değildir, sadece irşat nehidir bunu anlasınlar diye ömrünün sonunda bir defa da böyle bir namaza müsaade etti ki insanlar bu konuda genişlik olduğunu ama evlâ olanın cemaatin imamın arkasında oturması gerektiğini e, söylediler. Bu da nedir? Bu da ayrı bir ne metodudur? Cem metodudur. Ve zaten delillerle ikisiyle beraber i'mal etmek söz konusuyken ihmale gitmek ne değildir? Doğru değildir. İ'mal, yani delilleri amel etmek, tüm delillerle amel etmek varken delilleri ihmal etmek nedir? Delilleri ihmal etmek ne değildir? E, caiz değildir. Ve bu şekilde hadislerin arası ne yapılmıştır? Bu şekilde hadislerin arası cem edilmiştir. Bu şekilde hadislerin arası cem edilmiştir. Tamam mı? Şimdi burada şöyle bir noktaya da değinelim inşallah. Şimdi dikkat ederseniz konuyu ilk başta ben anlatırken şöyle bir şeye e, dikkat çektik. De bu tabi görüşlerin arasında önce şunu söyleyelim en kuvvetli olan görüş birinci görüştür. Yani imam oturduğunda cemaatin de oturması, imam ayaktayken de cemaatin ayakta durmasıdır. İkinci görüş ise yani bu cem metotlarından ikincisi ise yani e, şey de bu müstehaptır. Dilerlerse otururlar, dilerlerse ayakta dururlar ama evlâh olan oturmalarıdır. E, görüşü ise kuvvet açısından ikinci dereceden gelen görüştür. Ama diğer görüşler ne değildir? Diğer görüşler maalesef e, şeye müsait değildir. Yani çok da e, nas'a muvafık olan görüşler değildir. Şimdi e, burada anlatmak istediğimiz e, asıl mesele e, şudur. Burada anlatmak istediğimiz asıl mesele e, şudur. Dikkat ederseniz ben konuyu başta anlatırken Vesselam'ın neden dolayı ashabını ayakta durmaktan men ettiğini açıkladı. Dedim ki bir, Resulullah imamların kendilerine uyulmak için kılındığını söylüyor. Ki bu illet sürekli daimdir, bakidir. Öyle mi? Yani oturmaları gerektiğini, oturmayı onlara emrettiğinde neye bağlıyor bunu? İmamların uyulmak için kılın kılındığına bağlıyor. Bu illet sürekli baki bir illet değil midir? E, hükümler de sürekli illetleriyle beraber değil mi? El hükmü yedur ma illetih ve ademen. Hükümler illetleriyle beraber vardırlar ve yokturlar. İllet varsa hüküm var, illet yoksa hüküm yoktur. İkincisi ise Resulullah ve sâd bu fiili Farsların ve Rumların fiiline benzetiyor. E bu doğrudur. Küfür ehli kavimlerde bu hala devam ediyor. Yani onların reisleri otururken onlar onun başında hepsi ayakta bekleyebiliyorlar. Bu illetler nedir? Bu illetler, baki olan, devam eden illetlerdir. ha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın son kılmış olduğu namaza gelince, yani kendisinin e, oturarak insanların ayakta kıldırdığı namaza gelince, 1- Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hani ayakları yerden sürter bir şekilde namaza geliyor. Yani çok kötü bir e, durumda, hasta bir e, vaziyette. Bunu fark etmemiş olabilir. Sadece bu bir görüş tabi, ya, öyledir değil. 2- Zaten kavim namazın başında ayakta başladıkları için karışıklık olmasın diye, durum değişikliği olmasın diye onların ayakta kalmasına ne yapmış olabilir? Onların ayakta kalmasına müsaade etmiş olabilir. 3- İmam Kurtubi tefsirinde Bakara suresinde bu konuyla alakalı Allahu alem ya Ebu Hatim'den ve yahut Hibban'dan, Allahu alem diyorum. Şöyle bir nakilde bulunuyor, diyor ki, Ayşe annemizin rivayeti Ayşe annemizin rivayeti mücmel olan bir rivayettir. Yani Resulullah ve vesselamla onların ayakta kıldığını söylüyor. Resulullah ve vesselamla onların ayakta kıldığını söylüyor. Ama daha sonra Resulullah onlara işaret etti mi oturun veya oturmayın diye, yoksa etmedi mi bunu söylemiyor. İşte diyor ki, bu artık hangi imamdan naklediyorsa ona bakabilirsin. وَقُومُ لِلّٰهِ قَانِتِينَ ayetinin tefsirinde. Bu aynı kıssayı rivayet eden bazı sahabeler daha sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın dönüp onlara oturmalarına dair işaret yaptıklarını yaptığını söylüyor. Yani Ayşe annemiz o zaman namazın başlangıcını rivayet etmiş oluyor bu görüşe göre. Daha sonra Allahu alem Cabir diyor. Cabir radiyallahu an ise Resulullah'ın bu namaza da arkasına dönüp insanlara oturmalarını emrettiklerini söylüyor. Yani onun için konu hakkında mücmel ve müfesser açıklayıcı rivayetler vardır. Açıklayıcı rivayetlere yapışılması gerektiğini ne yapıyor söylüyor. Zaten bu eğer bu görüşle beraber olursa mutlaka cemaatin imamın arkasında oturması ne olur. İmamın imamın arkasına oturması gerekir. Evet. Şimdi burası da inşallah anlaşıldı. O zaman en racih ve en kuvvetli olan görüş her harukarda oturmaları gerektiğidir. İkincisi ise kuvvet yönünden kuvvetli olan, evla olan oturmalarıdır ama ayakta kalınırsa da olur. Ha bir de burada şeyhin nakletmiş olduğu aslında i̇bn Kudamen sözü bu Mughni'de. Diyor ki İmam kendi yerine ayakta namaz kıldıracak birini tayin ederse bu en evlâ olanıdır. Niye? Çünkü bu konu hakkında ihtilaf edilmiştir. Ta ki ihtilaftan çıkıp kafaların karışmaması, namazların rahat kılınabilmesi için e, en güzel olan nedir? En güzel olanı imam oturarak kıldırması değil, kendi yerine birini yapması yapmasıdır, birini tayin etmesidir. Özellikle bu ne tür yerlerde e, geçerlidir? Özellikle mesela diyelim böyle bir durumda avam olan insanlar varsa, Bakın bu çok önemlidir abi. Bunu daha önce de zikrettim. Çünkü Şeyhülislam İtemiya Kavâ'idun Uraniye kitabında dedik çok güzel bir kaide zikrediyor. Diyor ki: ee, Inna mina sünneti, inna mina sünneti, terke sünneti li ta'lefil Yani bazen sünneti terk etmek de sünnettendir eğer kalpleri birbirine yakınlaştırmak söz konusuysa. Şimdi mesela diyelim ki namazda bir sünnet var, öyle mi? Ee, bir de Resulullah'ın bir, daha, bir, bir sünneti daha var, o da neden kalpleri, Müslümanların kalplerini birbirine ısındırmak öyle mi? Bazen kalpleri ısındırma sünneti adına bazı sünnetler ne yapılabilir? Terk edilebilir, bazı sünnetler terk edilebilir. Şimdi mesela diyelim özellikle bir kavimde bu konu ihtilaf meselesi olmuşsa ve bu tip ihtilaflar bölünmeye, parçalanmaya, ayrı ayrı namaz kılmaya sebebiyet verecek kadar işi ileriye götürecekse bu tip şeyleri terk edip hilaftan çıkmak nedir? İhtilaftan çıkmak evlâ olandır. 2-Avam olan insanların bulunduğu meselenin hükmüne dair hiçbir bilgilerinin olmadığı ve namaz boyu kafalarını kurcalayacak bir durum söz konusu olacak. Böyle bir durum olmasın diye en azından onlara talim ettikten sonra bu ne yapılabilir? Onlara bu öğretildikten, talim edildikten sonra bu yapılabilir. Ama onun dışında kafaları karıştırmamak adına e bu tip şeylerde ne yapılabilir? Geniş davranılabilir. Geniş davranılabilir. Özellikle de fırkalaşmaya sebep veren nelerde? Fırkalaşmaya sebep veren yerlerde. Mesela buna en güzel örnek nedir? Bizim Türkiye'dir. İnsanlar çünkü sürekli bir mezhebe bağlı kaldıkları için e, fıkıh hakkında bilgileri tek düzeydir. Yani bırakın avamı, hocalar dahi böyledir. Birçok konuda ikinci bir görüş, hadis, sünnetten bir haberdirler. Elbette bizim bunu, bunu bunlara öğretmemiz bizim üzerimize gereklidir. Ama işte o öğretirken veya onlarla karşılaştığımızda bu tip meselelerle kafa karıştırmak, bu tip meseleleri daha anlatmadan, e, şeye geçirmek daha büyük mevseletlere sebep vereceği için bunlardan ne yapılabilir? imtina edilebilir. Ama zaten bilen, eden, e, sünnetle yaşayan topluluklarda böyle bir problem söz konusu değildir. Heh. Devam edelim. İnşallah. وَلَا تَصِحْهُ اِمَامَةُ مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ Abdestsizlik hali daim olan insanın imameti sahih değildir kemen bihi salisun veya xuruju rihin kendisinde sidik akıntısı olan veyahutta e, gaz e, çıkma problemi olan insan gibi mustamirun tabi ne olacak devamlı olacak İlla bimen huwa misluhu fi hadhihi al-afeti ancak bu afette bu hastalıkta kendi gibi olan insanlara onun imameti nedir onun imameti saittir emmes sahihu saya olan ise fela tasih salatuhu khalfahu yani bu afetten beri olan bu hastalıkla hasta olmayan birinin ise böyle bir hastanın hasta namaz kılması caiz değildir lianne fi salatihi khalalan gayra majburin bi badal lianne çünkü fi salatihi onun salatında khalalen halal vardır yani eksiklik vardır gayra majburin bi bedelin. yani bir bedel ile cebr edilecek sarılacak o eksiklik giderilecek bir durumda yoktur. Liannahu yusalli ma khurujin najasati al taharati Çünkü o yusalli namaz kılıyor ma khurujin najasati najasetin çıkmasıyla al-munafili taharati Hangi necaset o taharete münafi olan zıt olan necasetle beraber namaz kılıyor. Ve inna ma sahhat salatuhu darura. Onun namazı kendi nefsinin zaruretten dolayı sahih olmuştur ve bimislihi litasawihima fi khurujil kharijil mustamirr ve fi misbi kendi misli gibi olana imametinin say olması ise o ikisinin eşit olmasındandır fi khurujil kharijil müstemir mustamir olan necasetin çıkmasının devamında ikisinin eşit olmasından dolayıdır ve insalla şayet kılarsa halfe muhdisin veya mutenecis abdetsiz birinin arkasına namaz kılarsa, ev muteneccisin veya necaset üzerinde olan birinin arkasına namaz kılarsa dedik yok, burada duralım. Ne, ne diyor burada şeyh? Hani biz demiştik ki bazı insanlar vardır, özür halleri onlar için söz konusudur. Kimdir bunlar demiştik? Bunlar bir istihaze olan kadın. Yani ne nifas ne de hayız kanı olmayıp hastalık kanı olan ve sürekli devamlı gelen, kesilmeyen kana sahip olan kadın veya da idrar yollarındaki hastalıktan dolayı sürekli sidik akıntısı olan erkek veyahutta dedi ki sürekli gaz kaçırma problemi olan bazı hastalıklardan dolayı insanlar. Bunların imameti olur mu, olmaz mı? Mesele bu. Şeyh diyor ki, bunların imameti olmaz. Ve bu Hanbeli mezhebinin görüşüdür. Hanbeli mezhebinde ve ee, Hanbelilerin görüşüne göre ee, bu şekil olan bir insanın imameti olmaz. Ancak kime olur? Ancak kendi nefsinde kıldığı namaz sahihtir. Ve kendi gibi hasta olan insana namaz kıldırması sahihtir. Ama sahih olan bu tip, bu tip hastalıklarla müptela olmayan insanlara bunların imamlık yapması ne değildir? Caiz değildir. Bunların imamlık yapması sahih değildir diyor. Niye? Çünkü diyor, bunların içinde olmuş olduğu hal, namazın şartlarından biri olan taharet şartına münafidir. Öyle mi? Hem imamda hem me'mumda bulunması gereken taharet şartına nedir? Münafidir. İki, bunların kendi namazları zaten zaruretten dolayı sahih olmuştur. Yani normalde, normal şartlarda bunların namazları sahih değildir. Ama zaruret ve hastalıktan dolayı Allah'ın rahmeti ve lütfu Şeriatın kolaylaştırma ilkesi, bunların namazı ne olmuştur? Bunların namazı sahih olmuştur. E, durumu böyle olan bir insanın diyor, nasıl başka birine kıldırmış olduğu namaz sahih olsun diyor. E, bu, hameli mezhebinin görüşüdür. Bir de ne vardır? Bir de bununla beraber, e, mesela şafilerde bu namaz sahihtir. Yani kendi nefsinde namazı sahih olduğu için başkalarına kıldırmış olduğu namaz da sahihtir. İmam Malik mesela, kerahetle beraber sahihtir demiştir. Yani kıldırmasa daha iyidir. Hani sağlam olan birinin kıldırması daha güzeldir. Ama eğer kıldırırsa kerahatle beraber bu durum sahih olur demiştir. Racih olan da nedir? Racih olan da bunların kendi nefsinde namazı sahih olan insanların başkalarına kıldırmış oldukları namazın da sahih olmasıdır. Nedir? Racih olan kendi nefsinde kıldığı namaz, sahih olan insanın başkalarına kıldırmış olduğu namazın da ne olmasıdır? Sahih olmasıdır. Ayrıca bunlarda bulunan bu engeller, kendileriyle alakalı bir durum değildir. Tamamen semavi engellerdir. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu e, hastalıklardır. Ondan dolayı kişilerin bunda neyi yoktur? Kişilerin bunda bir payı söz konusu değildir. Ve biz gördük ki, mesela biz gördük ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi oturarak namaz kılmıştır. Oysa biz biliyoruz ki namaz şartlardan, e, ayakta kıyam şartlardan daha kuvvetli olan bir şeydir, rükündür. Öyle değil mi? Şartlardan daha kuvvetlidir ve rükundur. Resulü aleyhissalatü vesselam kendi bir rüknü ihlal etmesine rağmen arkasında insanlar ne yapmışlardır? Arkasında insanlar namaz kılmıştır. Oysa kendi yerine imam olarak bırakabileceği birçok ne vardır? İmam olarak bırakabileceği birçok alternatif vardır. Ama buna rağmen aleyhissalatu vesselam namazı kıldırmıştır. Niye? Çünkü kendi elinde olan bir şey değildir. Hastalıktan dolayı insanlara oturarak namaz kıldırıyor. Ondan dolayı bu durumda insanlara namaz kıldıran insanların namazları sayhtir. Evet. Burada duralım inşallah. Vaktimizi de doldurduk zaten. Burada duralım. Daha sonra buradan devam ederiz Allah'ın izniyle inşallah. Vakhiro davana enel hamdulillahi rabbil alamin.